Allah'ım selamünaleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Ee, arkadaşlar, he, şimdi sorulara cevap vereceğiz dedik. Öncelikle mesela sorulan, burada bir kardeş, bilmiyorum inşallah işitiyordur. Daha önce de sorulan bir soru vardı. Ona da cevap vereceğiz. Ee, ondan önce mevcut Türklerden çıkacağını zayıf gören, valla biz duymadık zayıf gören, ancak Bu Moğollar, Moğollar zaten Türklerin kendisi aslında Türkler Moğollardır. Yani Türkler derken şu an biz aslında Türk milleti değiliz yani o Türk milleti değiliz. Türk milletiyiz ama bu hadislerde bahsi geçen bu ümmet işte Türklerle savaşmadıkça ya da siz Türklerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz veya Türkleri gördüğünüzde onlara ilişmeyin gibi hadisler var. Ancak bunlar doğrusu gözleri küçük, yüzleri üstünde deri kaplanmış, deri üstüne deri kaplanmış gibi olan Moğollardır. Dolayısıyla bu konuda bunu zayıf gören kimse yoktur yani bu kimseler. Hatta bunların bile bu Yecüc ve Mecüc'ün bile onlar olacağı az önce ifade ettik. Aleyhisselatü Vesselam onların özelliğini sayarken dedi ki kızıl saçlı, küçük gözlü, yüzleri deri üstüne deri kaplanmış gibi onların özelliklerini ifade etti. Yalnız bu Altun Mahmut kardeşim senin E, altun'un arkasında al var mı? Yani altın al mısın yoksa a, ma, Altun musun sadece? Çünkü benim bir dostum var soyadı altın aldır. Sen o musun değil misin o anlamda inşallah soruyorum da size. Öyleyse inşallah belirtin değilse de ha, sadece altın. Eyvallah hoş geldiniz. E, şimdi bir de e, bir kardeşimiz sormuş. Diyor ki bir kardeşimiz so soruyor. Ee, diyor ki Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla yemin edilir mi? Değil mi? Böyle bir soruydu. Allah'ın isim ve sıfatlarına yemin etmek olur mu? Allah Azze ve Celle'nin ismiyle yemin etmek te bir sakınca yoktur. Doğrusu yemin, yani yemin ee, dilimizi yemine çok alıştırmamak gerekir. Bundan sakınmak gerekir. Ancak yemin edeceksek de Tabii ki inandığımız değere yemin edeceğiz. Yani Allah Azza Ve Celle. Yani bizim için efendim e, varlık sebebimiz olan. Yani bizleri yaratan Rabbimize yemin edeceğiz. Ancak yemin ederken onun isimlerine yemin etmek uygundur. İsimlerine. Yani mesela Allah'a yemin ederim ki, Wallahi, Wallahi billahi gibi. Ya da e, Rahman'a yemin ederim ki, mesela ya da malik olana yemin ederim ki yani tabii ki bunlar Allah'ın isimleridir. Ancak sıfatlarıyla ilgili herhangi bir nakil görmüş değiliz. Yani onun onun sıfatlarıyla ilgili yemin etmek. Biliyorsunuz isim ve sıfatlar konusu farklıdır. Mesela Allah azze ve celle'nin her ismi aynı zamanda sıfattır. Her ismi aynı zamanda sıfattır. Ancak her sıfat isim değildir. Mesela, El is. Allah Azze een Celle gerçekten Maliktir. Yani her şeyin is een man hem een man die een de die een man die een man die een man die een man die een man die een man die een man een El-Kerim gerçekten ikram edicidir, kerem sahibidir. Bunlar hepsi isimleri aynı zamanda sıfattır. Ancak sıfatlar isim değildir. Mesela ne demek isimler e, sıfatlar isim değildir? Yüce Rabbimizin iki eli var. Ancak onun iki el yani yedeyn, ona yedeyn, el yedeyn diye bir isim koyamazsınız. Yoktur yani. Ya da Allah Azze ve Celle el-Rahmanu ala'l-Arş üsteve. Ya Rahman olan Allah arşa istiva etti. Yüce Rabbimizin El Mustavi diye bir ismi yoktur. Ya da gecenin son üçte bir dünya semasına iner En Nuzul diye bir ismi yoktur. Bunlar onun sıfatlarıdır. Mesela Hakkul Kabe demek veya Kabe'ye yemin etmek. Efendim bunlar doğru değildir. Böyle bir nakil de gelmiş değildir. Böyle bir rivayet de gelmiş değildir. Allah'ın sıfatları Allah'tan ayrı değildir. Allah'ın sıfatları Allah'tan ayrı değildir. Yani Allah Azze ve Celle, Allah yani Allah'ın sıfatları Allah'tan ayrı değildir derken, doğrudur biz diyoruz ki, Allah Azze ve Celle zatı ile ve sıfatları ile kaimdir. Ve o zatında el-evvel olduğu gibi, yani başlangıcı olmadığı gibi sıfatlarında da el-evveldir. Ha, tabii ki orada Semih olan Allah'a demesi ve yine Allah olan yani Allah'a sadece Semih değil de Semih olan Allah'a demesinde mesela Aysel ve Sellem diyor ki nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki az önce hadiste de geçti yani ney Allah Azze ve Celle'nin buna kadir olduğunu kudretini haber vererek nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ancak derse ki arşa yemin olsun ki veya derse ki efendime söyleyeyim Ee, veya kürsüye yemin olsun ki bu doğru değildir yani kabeye yemin etmek gibidir veya işte e, niye onu anlatıyoruz kardeş zaten sorunun sahibi sizsiniz bu anlattığım da bu değil mi? Allah'ın isim ve sıfatlarına yemin olur mu ya cevap veriyorum demin özelde sordunuz bunu bunu cevaplıyoruz Allah'ın ismine yemin edebilirsiniz ancak sıfatlarına Demin dedik ki isimler sıfattır aynı zamanda. Ama tek başına sıfatlar isim değildir. Mesela gerçekten hani birisi çıkıp şöyle diyebilir. Allah Allah öyle güzel yaratandır ki ya da şuna bakınız ya. Mühendislik harikat harikası. Şu gökyüzünün güzelliğine bakınız. Bunun hangi mühendis yapabilir? O halde el mühendis ismi takamaz yani. Yani İsim ve sıfatlar tevkifidir. Allah tarafından belirlenir. Allah da kendisiyle ilgili haber verdiği isimler vardır. Bunlara da yemin edilebilir ki çokça yemin etmek doğru olmadığı halde kişi de edecekse Allah'ın isimlerine yemin etmelidir. Ancak sıfatlarını zikrederek sıfatlarını zikrederek mesela şöyle ki eğer sıfatları zikrederek yemin ederse bu da caizdir. Tek başına sıfata değil. Mesela Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Asel al-Azim, Rabb al azim Asel al-Azim, Rabbil al azim Nieuwkerk, je je o aan Allah tan, jaan, bij je al-Azim. Istiurimki, ki al-Gharsh yani azim. azim O dior, je arshinda, sahibidir. Wat betekent Allah Azza wa Jalla, isim en eigenschappen blijft altijd Mesela mesela diyor ki mesela diyor ki Es'elullah Rabbil azim Rabb el azim en yeshfiyek. Hatta bu hasta olan bir kimseye okunacak şeyler arasındadır. Eee yüce olan Rabbim'den, büyük arşın sahibinden sana şifa vermesini dilerim De. gibi. Ancak şuraya gelelim. Şunu ifade, evet, şunu ifade etmek istiyorum burada. Allah azza ve celle'nin sıfatları onu övmek içindir. Ancak her sıfatın isim olmadığını bilmemiz gerekir. Bununla beraber, bununla beraber Allah azza ve celle'nin kişinin mesela yemin ederken, yemin ederken bu konuda da bir özellikle ağzını buna alıştırmaması, basit konularda yemin etmemesi daha doğrudur. Aleyhisselatü Vesselam'ın bakınız birçok hadiste çok az yemin görürsünüz. O da farklıdır. Ancak mesela Allah Azze ve Celle yani biz ancak Allah adına yemin edebiliriz. Yemin etmeyiz. Edeceksek de Allah adına yemin ederiz. Eğer Allah'ın dışında bir şeye yemin etmek bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Yemin etmeyiz. Ancak Yüce Rabbimiz kendi zatına bunu e, kendi zatı için bunu yapmaktadır. Mesela Allah azze ve celle der ki: "Ve'ş-şemsi ve duhâha." Güneşe yemin eder. Ancak siz güneşe yemin edemezsiniz. "Ve'l-leyli izâ yeğşâ." Geceye yemin eder. Allah azze ve celle yani birçok şeye yemin edebilir. Arş'ına yemin edebilir, başka bir şeye yemin edebilir. O Allah azze ve celle e, bu kendisi için, kendi nefsi için Bu geçerlidir Rabbimizin ancak kullar Allah'tan başkasına yemin etmezler ve bununla ilgili birçok sure vardır birçok ayet vardır yüce Rabbimiz yemin etmiştir. Ee, mesela az önce verdiğim örneklerde az önce verdiğim örneklerde e, bu vardır. Evet Allah azze ve celle kendi adına da kendine de yemin eder. Celalim hakkı için der mesela. Izzet ve celalim hakkı için Yani Allah azze ve celle kendisini, kendisini, e, kendisine yemin eder. Doğrusu Allah'a yemin etmek daha doğrudur. Ancak Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı olduğu için, yani yine O'nun kelamıdır. E, Yüce Allah Rabbimizin yine e, hem zatî hem fiili sıfatlarından birisidir kelam. O'nun e, kelam. Yani Allah'ın kitabı da kelamullah olduğu için ona yemin etmek uygundur. Ancak doğrusu sadece Allah'a yemin etmektir. Yani bir kimsenin şunu unutmayalım. Biz Kabe'ye Kabe'ye yöneliriz ancak Kabe'nin Rabbine ibadet ederiz. Kabe'nin kendisine değil. Ve aynı şekilde bizim değerlerimizin de yani değerlerimizin de Rabbimizin haber verdiği bunları biz severiz onun haber vermesinden ötürü ancak Aynı Hacer-ul-Esved'e Omar radiyallahu anh'in dediği gibi. Ey taş ben biliyorum ki sen bir taşsın. Seni Muhammed aleyhisselatü vesselam'in öptüğünü görmeseydim ben gerçekten seni öpmezdim demesi eşyaya nasıl bakacağımızı da göstermiştir. En doğrusunu Allah bilir. Ancak demin kardeşin söylediği bir kardeşimiz mesela... Dediniz ki Cenab-ı Hak diyor veya Hazreti Allah diyorlar. Vallahi bununla ilgili ben yine Cenab-ı Hak lafzı Cenab-ı Hak böyle Türkçe'mize ait bir söz gibi görünüyor veya Hazreti ifadesi de böyle. Ben genelde bunları kullanmıyorum da zaten ashabtan gelen mesela zikirde bile Allah yoktur. Allah Allah ilah ismidir demiştik zaten. Yüce Rabbimizin ilah ismidir ancak Allah Allah Allah diye zikir bile yoktur. Bu Türkçemizde olan bir sözdür. Bunda da bir sakınca yoktur. Ee, Allah diyor çünkü Allah'a yemin ediyorsa eğer yani lafız olarak Cenab-ı Hak veya e, yani Cenab-ı Hak ne demek? Hakkın kendisi hak Allah'ın isimlerindendir. Yani büyük hak manasında söylüyor ya da en büyük hak. Tek büyük hakta kabul edebiliriz bunu. Bunda bir sakınca yoktur Allah demesinde de ama Hazreti lafzı Kur'an ve sünnetin kullandığı bir lafız değildir. Ne Kur'an-ı Kerim'de vardır. Allah Azze ve Celle kendisi için bunu söylememiştir. Allah Resulü ve Vesselam da bunu Allah için söylememiştir. Ashab da bunu söylememiştir. Ve bu ümmetin selefi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hazreti diye hitap etmemiştir. Hazreti diye hitap etmemiştir. Yani Ebu Bekir gelip de ya Hazreti Resulullah demiyordu Aleyhisselatü Vesselam. Ja, de Ömer, veya diğer Sahabe, ja Hazreti Rasulullah, demiyorlardı. Ne diyorlardı? Rasulullah harisat ve sem. zaman. Ona hitap edecekleri zaman. Çünkü karşısında de birine ya demek caizdir. Yani sen benim karşımdasın ya falan. Ama olmayan bir de ya dediğin zaman ya yani medet demektir. Onu çağırmak, yardıma çağırmak demektir. Bu da caiz değildir. Doğrusunu de iyi bilen Allah'tır. Ben soruları okuyorum arkadaşlar. Ee, he, e, kardeş demiş ki Allah ilmiyle her yerdedir. Sözü haktır. Ahsent. Allah zatıyla arşın üzerinde sıfatlarıyla her yerdedir. Sözü caizdir elbette. Zaten biz böyle söylüyoruz. Mesela eyna Allah. Allah Resulü ve vesselam. Biliyorsunuz Muaviye İbne Sülemiye. Muaviye Sulami, inshaallah b'nu bunu paylaşalım arkadaşlarla Muaviye de yani Muaviye bin ibnisulemi, moabia ibnisulemi. ibn en, Sulami. en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, en, Ee, hamd etti hemen bu e, Muaviye İbni Sülemi namazdayken döndü ona dedi ki İrhamık Allah dedi ki Allah sana rahmet etsin Aleykümselam ve Rahmetullah Ebu Kerem kardeş ee, dedi ki Allah sana rahmet etsin yani İrhamık Allah dedi öyle deyince etrafındakiler ona bakmaya başladılar niçin yani namazda konuşulur mu anlamında etrafındakiler ona bakınca o da onlara baktı böyle dedi ki ne niçin bana bakıyorsunuz yani ne konuşmaya hala devam ediyor konuşmaya hala devam ediyor yani onlar ona konuşmasın diye bakıyorlar ancak o etrafındakilere bakıyor diyor ki ne niçin bana bakıyorsunuz niye beni yiyecek gibi bakıyorsunuz diye onlara cevap veriyor namaz bitince ona dediler ki yani sen niçin konuşuyorsun namazda konuşulmaz ona kızdılar ancak Kendisi diyor ki sonra diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi. İnsanlar içerisinde diyor bana o kadar yumuşak davrandı ki ve bana dedi ki bizim bu namazımızda dünya kelamı yoktur. Bizim bu namazımızda dünya kelamı yoktur. Yani o kadar yumuşak davrandı ki diyor Aleyhisselatü Vesselam bunu bana söyleyince ben de ondan yüz buldum ve dedim ki Dedim ki ey Allah'ın Resulü dedim Aleyhisselatü Vesselam benim bir cariyem var bir cariyem var benim koyunlarımı otlatır bir gün bu cariye yine koyunları otlatmaya gitmişti ancak kurdun birisi koyunlarımdan birini kapmıştı ben bunu duyunca buna öfkelendim ve ben bu cariyeye bir tokat attım. Ben bu cariyeye bir tokat attım. Ben de insanoğlu gibi bir insanoğluyum. Yani bütün beşer gibi ben de bir insanoğluyum. Bu kurdun koyunumu kapmasına öyle üzüldüm ki bu üzülmem karşılığında o tokadı attım. Ey Allah'ın Resulü ve vesselam. Sonradan da buna pişman oldum. Acaba bu yaptığım işe karşılık kefaretim ne olmalı yani ne yapmam gerekir? Ben bu hata yapmış, yapmışsam kefaretim ne olmalı dedi. Öyle deyince Allah ve dedi ki o cariyeyi bana getir. Muaviye İbni Sülemi radıyallahu anh getirdi cariyeyi Ayselü Vesselam'e. Ayselü Vesselam o kız o cariyeye baktı ona şöyle dedi. Dedi ki eyne Allah. Dedi ki Allah nerededir? Cariye dedi ki ve huve fisseme dedi ki o Göklerdedir, dir, u Ey ala-sama, yani, fi-sama demek, ey ala Sema yani göklerin içinde değil, üstünde manasında. Çünkü fi, sadece fi demek içinde demek değildir, arkadaşlar. Fi demek, mesela filme, ya fil fil beit, fil beit, yani fi kimisi dadiyor diyorlar ki fi demek, fi-sama, fi demek içinde demektir. Aslında fi demek hem içinde hem üstünde manasına gelir. Niçin? Çünkü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam başka bir hadis-i şerifte buyuruyor diyor ki İrhamu men fil ardi yerhamkum men fis seme. Bakınız dikkat ediniz. İrhamu men fil ardi yerhamkum men fis seme. Yani siz Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin. İrhamu men fil ard. O zaman eğer fi içinde demek olsaydı o zaman şöyle mi anlayacaktık bu hadisi? Siz yerin içindekilere merhamet ediniz ki yani yerin içindekinden kasıt ne? Kurt, işte böcek ne yaşıyorsa yerin içinde. Fil ard diyor ya hadiste. İrhamu men fil ardı. Yirhamkum men fissema. Siz yerin içindekilere merhamet ediniz ki göğün içindekiler size merhamet etsin. Yani o zaman yerin üstündekilere merhamet etmeyeceğiz. Yerin içindekilere merhamet edeceğiz. Böyle mi anlaşılır? Hayır. Gerçekten irhamu men yani siz yeryüzündekilere merhamet ediniz ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Yani o yüzden Aset vesalem o cariye diyor ki ne? Ey Allah diyor ki ve o fi'ssema. O diyor gök göktedir. Aişe validullah diyor ki: "En amen? Ben kimim?" diyor ki: "Ente Rasulullah Aişe validullah." Diyor, "Sen Allah'ın resulüsün." Bunun üzerine Aişe validullah Muaviye bin Sülemiye diyor ki: "Atik haya Muaviye, inha mu'mine." Onu azadet ey Muaviye. Çünkü o müminedir. Inha mu'mine. O müminedir, onu azadet. Şimdi, şimdi ee, dikkat ediniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun mümine olup olmadığını ne ile anlıyor? İki soruyla. Allah nerededir ve ben kimim? Allah nerededir sorusu karşısında. Bugün mesela demin akşam dersi de geçti bu Musab'ın dersinde. Mesela Zahid el-Kevferi veyahut Habeşiler diye bilinen kesim. Habeşilerden birisine dersen dersenkine eyna Allah'a veya birine böyle bir soru sorduğunu işitirlerse derler ki ekfart derler ki sen kafir oldun. Veya derler ki es-su'al anhu bid'a derler ki böyle bir soru sormak bid'a'dır. Allahu ekber. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sormuş "Eynallah?" diye. Allah nerededir diye. Biz mi sormayacağız? Konumuz bu değil ancak bu konunun önemli bilinmesi gerektiği için ben açıyorum burada. Doğrusu Allah azza ve celle zatı ile nerede olduğunu haber vermişse oradadır. Nerededir? Alal arş steve, arşının üzerindedir. Ha, bize haber verilmiş, biz buna iman ediyoruz. Keyfe, keyfe steve, biz keyfe, keyfiyetini bilmeyiz. Ve la tekkif, ve la tecsim, ve la ta'til, efendim, ve la tekkif, ve la tecsim, ve la ta'til, ve la teşbih. Cisimlendirmeden, keyfiyetlendirme yapmadan, Efendim teşbihte bulunmadan ve tatil de yapmadan, içini de boşaltmadan deriz ki Allah Azze ve Celle arşın üzerindedir. Allah ancak sıfatlarıyla her yerdedir. Yani birisi bize derse ki Allah her yerdedir. Biz ona demeyiz ki sen kafirsin. Biz ona deriz ki sen yani bundan ne kastediyorsun? Allah her yerdedir derken ne kastediyorsun? Eğer derse ki ben bundan Allah sıfatlarıyla her yerdedir kastediyorum ona deriz ki ehsent, ah deriz ki sen doğru söyledin Allah sana hayırlar versin ve biz onunla beraber oluruz çünkü bu selefin akidesidir ancak dersek ki ben bununla zatıyla her yerdedir diyorum derse aslında bu şeylerde bile yoktur yani bu baksınlar cehmiyenin inancıdır bu yani başka sapık fırkaların inancıdır dolayısıyla <gülüyor> dolayısıyla Evet şimdi biz Allah Azza ve Celle'nin zatı, Allah zatı için arşının üzerindedir ancak sıfatlarıyla her yerdedir. Yani sıfatları derken işitmesiyle, görmesiyle, ilmiyle, rahmetiyle vesaire vesaire. yani nasıl kendisi haber vermişse bu sıfatlarıyla her yerdedir. Ee, ve devam edelim okumaya. Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle demişsiniz, Muntakım kardeş, Allah'ın kuddüs sıfatı var, Allah sıfatlarıyla her yerdedir dersek, birisi Allah'ın kuddüs sıfatı var ve bu sıfatıyla her yerde midir? Necis yerlerde var zira. Hocam buna nasıl red diye veririz? Eğer sıfatlarıyla her yerdedir sözü caiz ise. Yani şimdi aslında bu sıfatlarda istisna yapılıyor. Yani uygun olan sıfatlarla ilgili. Mesela vecae rabbuka ve جاء ربك Allah azza ve celle'nin mahşer günü gelmesidir. Yani şimdi Allah'ın gelme sıfatı var. E şimdi bunu her yer için kullanamayız biz. Dolayısıyla burada Allah azza ve celle'nin Allah azza ve celle'nin ilmi, ilim sıfatı, Allah azza ve celle'nin görmesi basar sıfatı, semi yani işitme sıfatı ve Allah azza ve celle'nin Rahman sıfatı ile dünyaya tecelli etmesiyle bu sıfatları uygun sıfatları o sıfatıyla her yerde. Yani bu üçü özellikle üç tanesi işitmesi, görmesi ve bilmesiyle her yerdedir. Niçin vallahu ale kulli şeyin Alim veya kadir Khadir, Basir, Samiya. semia. Bunlar ee, Kabul ediliyor her yerde. naar de Ancak ancak Je moet je naar de hele massa gaan. Je şöyle je Allah de hele massa gaan. Allah moet je naar de hele massa gaan. Je Evet, habir yani uygun sıfatlar dediğimiz gibi. Muhatlara diyor ki Allah azza ve celle arşın üzerinde ise diyorlar. Arşın üzerinde ise o zaman diyorlar Allah azza ve celle gecenin son üçte biri de eğer iniyorsa o halde Allah azza ve celle arşın üzerindeyken mi mükemmeldir? Yoksa dünya semasına indiği zaman mı mükemmeldir? Eğer Allah Azza ve Celle arşın üzerinde mükemmelse, çünkü o bütün sıfatlarında mükemmeldir, dünya semasına indiği zaman bu nakıslık olur diyorlar. Dikkat ediyor musunuz? Eksiklik olur diyorlar. Çünkü onun olması gereken yer arşın üzeri. Buraya geldiği zaman da, dünya semasına indiği zaman da, burada noksanlık olur. Dolayısıyla diyorlar biz, Yüce Rabbimizin zatının arşın üzerinde olduğunu kabul etmeyiz. Aynı şekilde diyorlar ki ya da dünya semasına indiği zaman mı gecenin son üçte biri dünya semasına indiği zaman eğer mükemmelse o zaman dünya semasını terk ettiği zaman e, bu noksanlıktır. Ya da diyorlar ki Allah azze ve celle'nin konuşması kelam sıfatı diyorlar ki eğer biz o ses ve harfle konuşur dersek onu benzetiriz, benzetmiş oluruz derler. Yani insanlara, mahlukata benzetmiş oluruz. O halde bunun içinde şöyle bir mantık yapıyorlar. Diyorlar ki Allah kelimse, yani konuşansa Allah azza ve celle sürekli konuşması lazım. Niçin? Çünkü diyorlar onun bir ismi, bir sıfatı kelimdir. Yani kelam sıfatı var. Çünkü diyorlar Allah sustuğu zaman Allah susarsa bu onun için noksanlıktır. Dikkat ediyor musunuz? Aleykümselam ve rahmetullah kardeş. Diyorlar ki Allah Subhanahu ve Taala sürekli konuşması gerekir ki o susması noksanlık olur. O halde biz kelam sıfatını böyle anlamıyoruz. O ne diyorlar? O diyorlar konuşmayı yaratır, bir ağacı, yarat, ağacı konuşturur, falanı konuşturur, filanı konuşturur. Allah'a hamdolsun bunlara cevap veriyor ilim ehli ve diyorlar ki biz yüce Rabbimizin arşın üzerinde olduğuna iman ederiz. Ve buna iman ederken de nasıllığını biz bilmeyiz ve deriz ki yüce Rabbimiz bütün sıfatlarıyla mükemmeldir. Ve Yüce Rabbimiz arşının üzerinde mükemmeldir. Ancak Yüce Rabbimiz dünya semasına gecenin son üçte biri inmesi demek niçin bunu intikal gibi anlıyorsunuz? Aslında müşebbih yapmamak için sözde müşebbih olmamak için as asıl müşebbih kendileridir Allah'u akber. Şimdi İbrahim'in bir yerden bir yere gitmesi intikaldır. Ancak yüce Rabbimizin dünya semasına inmesi onun haşa arşının üzerinde olmadığı manasına gelmez ki. Dolayısıyla yüce Rabbimiz arşın üzerinde mükemmeldir. Yüce Rabbimiz dünya semasına inerken de mükemmeldir. Le ise mislihi şey onun hiçbir misli yoktur. Şura suresi 11. ayette Dendiği gibi Konuşma sıfatı yani kelam sıfatına Gelince aynı şekilde kelam sıfatında Da e, Deniyor ki o sürekli Konuşması lazım çünkü susarsa e, Bu Eksiklik olur diyorlar Allah-u Ekber Siz Ahmed'i Mehmedi Ayşe'yi Fatma'yı konuşmuyorsunuz Siz Adem'i Musa'yı İlyas'ı konuşmuyorsunuz Allah-u Ekber Siz alemlerin Rabbini konuşuyorsunuz. Asıl müşebbihet sizler değil misiniz? Siz nasıl olur da bir insan bile bakınız ben şimdi sürekli konuşsam birazdan yorulursunuz veyahut benim konuşmamdan. yani et, et, et, insanlarda şöyle bir deyim de var çok konuşana ne derler? Geveze derler. Çok konuşana geveze derler. Onlar diyorlar ki yüce Rabbimizin sürekli konuşması lazım haşa ve Halbuki insan bile sürekli konuşursa gevezedir. Ve bazen susarsa bu makbul olandır. Yani insan hani ihtiyaç halinde konuşması en makbul olandır. Dolayısıyla hatta bu ümmetin selefi konuşma sıfatını hem zati hem fiili sıfat olarak kabul eder. Yani yüce Rabbimizin hem zatında bir sıfattır hem de fiili. Yani dilediği zaman fiili sıfattır. Allah azza ve celle biz de diyoruz ki Allah azza ve celle konuşmuşluğunda mükemmeldir. Allah azza ve celle suskunluğunda mükemmeldir. Biz böyle bir Allah'a iman etmişiz. Allah azza ve celle konuşur. Ancak leyseke mislihi şey. Allah konuşur. Kellemallah Musa. Yüce Rabbimiz haber veriyor. O diyor Musa ile konuştu. Allah Azze ve Celle konuşurken ilahlığına yaraşır şekilde konuşur. Yüce Rabbimizin suskunluğu ilahlığına yaraşır şekildedir. Dolayısıyla onun nasıllığını leyseke mislihi şey. Onun hiçbir benzeri yoktur. Ve yekullehu kufuvan ahad. Onun hiçbir dengi yoktur. Biz yüce Rabbimizi bütün noksanlıklardan tenzih ederiz. Evet e, kardeş demin dediniz ya e, muntakim kardeş ben sizin sözlerinizden devam ediyorum orada or, orada inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesela demişsiniz ki bu hadis bu hadis e, ha tamam tedris iki kardeş müsaade istiyor yani iki kardeş derken benim abimdir <gülüyor> Allah'a Allah'a emanet olun Allah selamet versin Allah işinizi rast getirsin duanızı eksik etmeyin sen benim abimsin Allah için bana dua et Allah Azze ve Celle sizin hayırlarınızı artırsın. Allah Azze ve Celle sizi salihlerle haşretsin ve <gülüyor> aleyküm selam ve rahmetullahi ve bereketuhu <gülüyor> e, şimdi şöyle diyelim Allah sizden razı olsun amin dediğiniz için Allah sizden razı olsun ee, şimdi arkadaşlar e, önemli bir mesele ve şöyle diyelim e, Muntakim kardeş demişsiniz ki Müslim'de geçtiği halde orayı okuyorum da ben e, Müslim'de geçtiği halde nasıl bunu reddederler yani az önce cariye hadisi nasıl oluyor e, eliyle de işaret ediyor Cehmiye bu hadise muzdarit diyor. Bir deravisinden dolayı hadis İmam Müslim'de olmasına rağmen nasıl diye veririz? Bırakınız onu. Yani birçok hadis var. Ben size getirebilirim. Ben size getirebilirim. Gerçekten mesela Buhari'yi açınız. Mesela Kalem suresi zannedersem 42. ayeti. Aisset mesela bizzat tefsir ediyor. Diyor ki: "Yevme yukşafu ansak ve yed'un ila's-sucud fe la Onlar o gün eee e, yani o gün baldır açıldığında onlar secdeye çağrılırlar da ancak buna güç yetiremezler halbuki bu hadisin gerçekten tefsiri Buhari'de var Buhari'de var ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hızlı geçiyorum saat geç diyor ki ne orada Buhari'de baktığınız zaman diyor ki herkes inandığıyla beraber ateşe gider Sadece diyor, ehli kitap kalır. Yani Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar. Müslümanlarla beraber biliyorsunuz münafıklar da onların içerisindedir. Yahudilere sorulur. Yahudilere melekler sorarlar. Diyorlar ki siz kimi bekliyorsunuz? Derler ki biz Rabbimizi bekliyoruz. Bakınız bu cümleler bana ait değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Diyor ki Biz Rabbimizi bekliyoruz derler. Onlara derler ki sizin sizlerin Rabbi kimdir? Derler ki e, bizim Rabbimiz Uzeyir'dir. Hani Tevbe 30'da diyor ya وَقَالَتِ الْيَهُودِ اُزَيْرٍ اِبْنُ اللّٰهِ Bizim Rabbimiz Uzeyir'dir derler. Ve onlara denir ki şuraya bakın onlar bakarlar cehennem kendilerine bir serap şeklinde görünür. Ve Oraya doğru gitmeleri söylenir. Bunlar da koşarak oraya giderler ve hepsi cehenneme yuvarlanırlar. Hristiyanlara siz kimi bekliyorsunuz derler. Onlar da derler biz Rabbimizi bekliyoruz. Rabbiniz kimdir denir ve derler ki bizim Rabbimiz İsa'dır. Aleyhisselam. Onlara da aynı şekilde cehennem serap şeklinde gösterilir ve koşarak gider oraya yuvarlanırlar. Ve geride Müslümanlar kalır. Onlara denir ki siz kimi bekliyorsunuz? Onlar da derler ki biz Rabbimizi bekliyoruz. Derler ki sizin Rabbiniz kimdir? O zaman derler ki Müslümanlar bizim Rabbimiz alemlerin Rabbidir. Her şeyin halıkıdır. O zaman melekler derler ki peki sizin Rabbinizi tanıyacağınız bir alametiniz var mı? Yani siz Rabbinizi hangi alametinden tanıyacaksınız? Onlar derler ki biz Rabbimizi saktan tanırız. Sak yani baldır. Baldırdan tanırız. İşte orada dikkat ediniz. Aynı şu ayette dendiği gibi. Ve caa rabbuka vel malaiketu saffan saffe. O gün melekler saf saf dizilip Rabbin de geldiği zaman. Ha Rabbim nasıl gelir? Kendine yaraşır şekilde gelir. Zang naar een jaraan. Zang naar een jaraan. een jaraan. kalem suresi 42. ayette. de jauwme yukchef u'an sakin ve yud'avne iles sucud. Zang naar de jauwme yukchef u'an sakin ve yud'avne iles sucud. Zang naar de jauwme Hani diyorlar ya. Biz Rabbimizi saktan tanırız. Baldırdan tanırız. Baldırdan tanırız deyince. O gün Rabbimizin Biz sadece vakaya iman ediyoruz. Yüce Rabbimizin şanına yaraşır şekilde baldır görünür. Ve baldır görününce de hemen secdeye kapanırlar. Kimler? Müminler. Ancak veyud'auna ila's sujud fe güç yetiremezler. Secde etmeye güç yetiremeyecekler. Kimler? Münafıklar. Çünkü onlar ayetin devamında diyor ki Onlar dünyada sağlıklı oldukları halde secdeye davet edilirlerdi de etmezlerdi. Dikkat ediniz baston yutmuş gibi. Herkes secdeye edecek ancak münafıklar edemeyecektir. Aleyhisselatü Vesselam işte bu yavun ve yük şefa'an böyle haber veriyor ve bunu böyle yorumluyor. Yüce Rabbimizin şanına yaraşır şekilde baldırı açılır ancak bunun nasıllığını biz bilmeyiz. Onun şanına yaraşır şekilde baldırı vardır. He, açınız birçok mealde şunu görürsünüz. İncik açıldığı zaman incik ya insanların baldırı açıldığı zaman işte efendim baldırın açılmasından kasıt zor bir şiddetli bir zamanı anlattığından ötürü var. yani ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın sözünü terk edeceğim Sizin akıllarınıza tabi olacağım öyle mi? Vallahi hiç kimsenin sözünü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üstünde tutmak caiz değildir. İşte deminki kardeşin söylediği gibi Müslim'de olduğu halde öyle teviller yapıyorlar. öyle he, Onlar bir kere arşı farklı yorumladılar, hakimiyet dediler, şüthetler bu dediler. Allah Azze ve Celle bizi de onları da ıslah etsin. Evet. Ha evet. Ee. Ha ses mi gidip geliyordu? Ha. Şimdi. Evet, aynen ee, kardeş sizin söylediğiniz gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve biz zaten bunu reddedenlere arşı reddedenlere Allah azza wa celle han ya Allah'a mekan isnat etmek. Eğer bu Allah'a mekan isnat etmekse, Allah'a mekan isnat etmekse Allah kendine mekan isnat etmiş deriz. Yani biz Allah yukarudadır derken, Allah yukarudadır derken Birisi bize çıkıp derse ki sen ona ettin. Tabii biz derken yani demiyoruz ki bu gökler şu gördüğümüz gökler. Yani daha önce de anlattık yedi kat gök var. Her göğün arasında 500 yıllık mesafe var. 500 yıllık mesafe var. Yedi kat arştan sonra efendime söyleyeyim. Işte kürsi var, arş var, her şeyin üzerinde Allah var. Çünkü Allah diyor ki: Allahümme inna ka ant al-ẓa'hiru faleyse Ya Rabbi diyor. Sen zahir olansın. Senin üstünde hiçbir şey yok. Yüce Rabbimizin üzerinde boşluk denilen şey bile yok arkadaşlar. Her şeyin üzerindedir. Favk dediğimiz, her şeyin favkında. Sen her şeyin üzerindesin diyor Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam her şeyin üzerindedir. Birisi derse buna rağmen, Allah e, arşın üzerindedir demek, mekan isnad etmektir. Biz de deriz ki, je moet je bedanken voor je werk. Je ona je bedanken voor je werk. Je moet je yani. voor yani. biz werk. Je moet je evet, voor je werk. Je moet je bedanken voor je werk. Je moet akıl, bedanken voor je werk. Je moet je söylediğim bir şey var. Ya siz Cebrail'i tanımıyorsunuz. Siz Mikail'i tanımıyorsunuz, İsrafil'i tanımıyorsunuz. Onlar hakkında bilgisizce konuşmak helal olmadı, helal değilse. Nasıl olur Rabbinizle ilgili bilgisiz konuşursunuz? Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor. Haç suresinde diyor ki: "Ve minen nâsi men yucâdilu fillâhi biğayri ilm." İnsanlar kimisi de allah ilgili bilgisizce konuşur. ook, wij volgen allemaal de wil van de heks, en daarom valt hij in de val van de heks. Of in een men na het gebed niet in Allah kan discussiëren zonder weten, of hij niet een boek is, of hij niet Ne bir yol ne de onları aydınlatacak doğru bir kitap yoktur. Dolayısıyla Allah'ın izniyle bizim bu konudaki usulümüz usulümüz şudur. Diyorduk ki aynı İmam Malik'e sorulduğu gibi bir tanesi geldi dedi ki İmam Malik'e ya imam keyfe stewa Rabbuna alel arş? Ey imam keyfe keyfe yani keyfiyetini sordu. Nasıl Rabbimiz Rabbi Miz Yani nasıl? Nasıllığını anlat. İmam Malik Imammerik rengi attı ancak niye? Çünkü o Soru çirkin Bir soruydu. Keyfiyet sordu. Buna rağmen İmam Malik Aulah, dedi ki dedi ki el istiwa ma'lum dedikie, dedi bilinen bir şeydir. Stuwe al istuwe umalum. Janibis istuwadan makastel de nibelis. Nee, Jan irtafa yani Jan yuxel mek, birche in de sukumbul mak, stawa manas. Biz al istuwe umalum, bizistan nood onibelis. El iman u bihi waajip. Buna imanet mek waajipter, jani, farsder. Nee, imanet mek, Allah subhanahu wa ta'ala, als je nu zel mek.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 Bilmiyorum beni işitiyor musunuz besmele kardeş? Siz bir soru sordunuz. Biz de dedik ki buna dedik sesli cevap vermek gerekir. Hatırlarsanız gerçekten yerinde bir soru sormuştunuz. Allah razı olsun sizden. O soru da şuydu. Heh, tamam inşallah siz işitiyorsanız ben cevap vermek istiyorum. Siz demiştiniz ki selefin içinde yani ya da ashabta Böyle bir taksim var mıydı yani? Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi. Böyle bir taksim yoktu. Ancak günümüzde var. Bunu nasıl anlamalıyız demiştiniz değil mi? İnşallah sorunuz böyleydi. Ben böyle hatırlıyorum. Buna cevap verelim. Eee aslında soru yerinde bir sorudur. Bu soruya... İlim ehli cevap vermiştir. O da şudur. Zaten mana itibariyle mana itibariyle bu taksim vardı. Mana itibariyle vardı. Ancak lafız itibariyle yoktu. Lafız itibariyle yoktu. Ne demek bu? Yani az önce de saydık zaten. Yani Mesela rububiyet tevhidinden örnek verirsek biliyorsunuz rububiyet tevhidi ismini rububiyet tevhidi Rab'ten geliyor Yüce Rabbi'mizin Rab yani e, terbiye eden yani yaratan terbiye eden veya onun rablığıyla e, örtüşen fiilleri fiillerin e, fiilleri içinde toplayan tevhid rububiyet tevhidi diye isimlendirildi. Hatta biz dedik ki Mekkeli müşrikler dahil buna inanıyorlardı. Dolayısıyla ashabta bu inanç vardı. Uluhiyet tevhidi kulun fiilleriyle Rabbimizi birlemesi olduğu için bakıyorsunuz ki ashab efendim e, duada, efendim sığınmada, yardım dilemede, efendim birçok konuda ibadetleri sadece Allah'a has kılmışlar. Namazda, kurban kesmede vesair vesair Birçok örnekte dolayısıyla kendi fiilleri de yüce Rabbimizi birlemeleri bu da uluhiyet tevhidini oluşturuyor. Yani manen var. Üçüncüsü isim ve sıfat. İsim ve sıfatı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in lafızlarında e, görmekteyiz. Ashabın lafızlarında görmekteyiz. Az önce olduğu gibi ney? Ey Allah diye sorması gibi Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam'ı. Allah nerededir diye sorması gibi. E, veyahut Allah Azze ve Celle kendinden haber veriyor. İsim ve sıfatlarını ver, haber veriyor. Er-Rahmanen Rahim, e, El-Malike El-Kuddus gibi veyahut, e, veyahut Efendime söyleyeyim e, Haşr suresinin son ayetlerinde geçen Rabbimizin isimleri Allah Azze ve Celle bunları haber vermiş. Dolayısıyla bunlar akaidle ilgili, tevhidle ilgili olduğu için mana itibariyle bunlar vardı. Ancak sonradan ashabtan sonradan gelen ashabtan sonra gelen ve bu menheci takip eden Müslümanlar böyle bir e, böyle bir taksim yapma ihtiyacı hissettiler. Niçin? Çünkü insanlar le ilahe illallah dediği halde le ilahe illallah dediği halde bu le ilahe illallahın manasına aykırı hareket ediyor. Yani le ilahe illallahın içini doldurmuyor. Veyahut uluhiyet tevhidini alıyor, pardon, rububiyeti alıyor, uluhiyeti almıyor. Ya da uruhiyetle rububiyeti alıyor, isim ve sıfatı terk ediyor veya sıfatlar konusunda tatile gidiyor. Dolayısıyla bunun tevhide muhalefet olduğunu ortaya koyabilmek için ehli sünnet e, alimleri böyle bir taksim yoluna gittiler. Yani bunu yaparken de dinde yeni bir şey ortaya çıkarmadılar. Yine ashabın anlayışı üzerinde olan bu hazineyi aldılar ümmetin önüne e, kurumlaştırarak koydular. Yani aynı şunun gibi mesela ashabın zamanında birçok şey yoktu. Bugün bizim lafımızda olan. Mesela takriri sünnet. Biz diyoruz ki de, takriri sünnet, fiili sünnet e, efendime söyleyeyim lafzi diyoruz veya hadis olarak. Bunlar sonradan taksim edildi. Niçin? Ha, sünneti daha iyi anlamada e, bizim için gerekli olduğu için yani bugün e, birçok ilim dalı böyle bir taksime gitmiştir önemli olan anlamın yozlaşmamasıdır dikkat ediniz bunlar açılırken ki mesela Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Abdullah e, İbni Abbas için dedi ki Allahümme fakkihhu fid din ya Rabbi onu dinde fakih kıl Ey Rabbim, O'nu dinde fakih kıl. Ve, Ve'allimhu te'vilul Kur'an. Dedi ki, Ve O'na Kur'an'ın te'vilini, ey tefsirini öğret. Şimdi, Kur'an tefsir edilirken, Veya herhangi bir hadis şerh edilirken, Kendinizden, Veyahut, Anladığınızı ortaya koyarsınız. Sizden istenen nedir? Bunun sağlıklı bir ifade, Sağlıklı bir tefsir olması için, önemli olan anlamın bozulmamasıdır, tevil edilmemesidir. Dolayısıyla bugün de yapılan e, lafız itibarıyla yani mana itibarıyla mana itibarıyla var olan uluhiyet, rububiyet ve isim ve sıfat tevhidini daha sonra ashab daha iyi anlaşılsın, bunu bilen bilerek iman etsin, reddeden de bilerek reddetsin diye sen Allah'a inandım diyorsun ancak senin inandığın sadece rububiyet kısmı. Niçin bunun gereği olan uluhiyette Allah'a eş koşuyorsun demek için bu taksimi yaptılar. Ya da sen niçin aynı Allah'a iman ediyorum ama melekler konusunda şüphem var dememek için nasıl ki iman sonradan kısımlara ayrıldıysa meleketi ve kutubi ve rusuli gibi Yani melekler, kitaplar ve rasuller gibi aynı şekilde tevhid de böylelikle ihtiyaç duyuldu. Ancak yapılan bu taksimde bu bütünün anlaşılması için bu yapıldı. Bu da Allah'ın izniyle haktan hakkı anlama konusunda ümmete büyük bir kolaylık sağladı. İnşallah siz ancak deseniz ki mesela bunun bidat olmadığı nasıl anlaşılır? İsim ve sıfat tevhidi diyoruz. Deliliniz nedir diyorsunuz? Biz de diyoruz ki yine "Kâlallâh, kâl er-Rasûl aysetü vese." Hemen bunu delil getiriyoruz. Hemen bunu delil getiriyoruz. Veya uluhiyet tevhidinden bahsederken delil nedir diyorsunuz? Hemen diyoruz ki yine "Kâlallâh ve kâl er-Rasûl." Hemen bunun delilini getiriyoruz. Önemli olan budur Allah'ın izniyle. Ancak o gün de söylediğimiz gibi derslerde de aktarıyoruz. Tevessül deyip, tevessül deyip onun içini farklı bir manayla doldurmak, onun gerçek anlamından saptırmak, şer'i şer tanımından, şer'i şer anlamından farklı bir anlam yüklemek, gerçekten tahrif etmektir, yozlaştırmaktır, bozmaktır. Allah hamdolsun bu menhecin yolcuları en çok buna dikkat ederler. Allahu alem. He, tanrım ne demek? Vallahi Tanrım ne demek? bu tanrı lafzını kullananlara bunu sormak gerekir. Benim kızdığım bir konudur bu. Ee, sizden de kardeş. Ee, benim kızdığım bir konudur bu Tanrım meselesi. Bunu daha önce de aslında biz dile getirdik. Yani bu kelimelerin, kelimelere dikkat edilmesi gerektiği. Bu tanrı Allah alem ilkin tan yerine tapanların diyorlar. Yani ben bir zaman böyle bir araştırma yapmıştım. Tan yeri, tan yeri yani güneşin doğuşunda güneşe tapanların Ee, güneşe tapanların e, koydukları bir isim ve o Tandan geldi ve Tanrı yani ona tapanlara, güneşe tapanlara Tanrı, e, e, onlar Tanrı diyorlardı. Böylelikle yani her şeyin üstünde güçlü falan filan manasında yani işte bir Allah anlamında kimisi dedi ki ne bunu söylemekte bir sakınca yoktur dedi. Niye? Çünkü buradan kast edilen yaratıcı, E, hesap sorucu yani bir Allah'tır. Dolayısıyla sen Allah'ı kastet de nasıl dersen de dediler ve böylelikle bence değerlerimizle oynadılar. Bugün en muteber kitaplarda, en muteber kitaplarda bakıyorsun. Allah'tan korksunlar. Allah'tan korksunlar. Hatta beşeri sistemden yüz çevirmiş. Allah azza ve celle'nin dinini her şeyden üstün tutan Belki bunun için mücadele veriyor. Bunun için adam hapislerde yatıyor. Bunun için adam birçok şeyden mahrum ediliyor. Ama bakıyorsun kitabına Tanrı şöyle dedi Tanrı böyle dedi. Fizilalı açın. 15 ciltlik fizilal Kur'an'da bakın. Allahu anem. Eğer 100 defa Tanrı demişse 2 kere Allah demiş. Heh. Heh, ne demek ilahın karşıtı? İlahımız tek bir ilahtır ilahın karşıtıysa o zaman Tanrı diyen ilahı reddeder demek yani bu çok çirkin bir şey şimdi ben her zaman bir iddiam var ben diyorum ki isim ve sıfat tevhidinde demin ifade ettiğimiz gibi Allah Azza ve Celle'nin bize haber verdiği isimler var Allah Azza ve Celle'nin bize haber verdiği isimler var bize haber verdiği isimler içerisinde Tanrı var mı? yok olsaydı arras ve'l-ayn. Baş ve göz üstüne. Ama yoksa bize ne bir başkası Tanrı demiş, başka bir şey demiş yani. Dolayısıyla Allah'ın isimleri tevkifidir arkadaşlar. Tevkifi ne demektir? Allah azza ve Celle <gülüyor> haber verir. Allah azza ve Celle <gülüyor> kendi isimlerini haber verebilir. Hiç kimse ona isim takma yetkisine sahip Değildir. İsterse eş anlamlı olsun. Yani bunlar sadece mana itibariyle değil, lafız itibariyle de Yüce Rabbimizin haber vermesi ve o haber verdiği isimlere iman etmek farzdır. Yani şimdi siz bana benim ismim İbrahim örnek veriyorum. Yani siz bana başka bir isimle çağırsanız, ya kardeş bu da şu manaya gelir deseniz ben bundan rahatsız olurum. Evet. Bakınız bir beşer bile bunu kabul etmez. Halbuki demin dedik ki tevkifidir. Tevkifidir. Muhammed ile Ahmet aynı isme gelmiyor mu? Aynı anlama gelmiyor mu? Ahmet de Muhammed. Ama gidin siz Muhammed'e Ahmet deyin derken. Ya siz bana Ahmet demeyin. Bana Muhammed deyin. Benim ismim Muhammed'dir der. Ya da gitsin bir nüfus dairesine bir yere veya başka bir resmi daireye. İsmin nedir senin denliğinde? Muhammed olduğu halde Ahmet derse derler ki sen niçin bize doğru söylemiyorsun? <gülüyor> yani en basiti yani bu bu beşerler arasında. Dolayısıyla Yüce Rabbimizin ismi, isimleri tevkifidir. Ancak Kur'an ve sünnetin haber vermesiyle bilinebilir. Ve bunlar bir yozlaşma sebebidir. E biz diyoruz ki sadece Rabbimizle ilgili değil bütün şerein konularda ben Acizane böyle bir yol takip ediyorum. Mesela ben tanrım demem. Mesela Allah Azze ve Celle'nin kadim diye bir sıfatından bahsederler kitaplarımızda. Ancak kadim ne demek? Hani derler ya kadim dost yani eski yani evvel. Yüce Rabbimizin bir ismi el-evveldir. El-evveldir. Yani el-evveldir ne demek? Allah Azze ve Celle'nin el-evvel, el-ahir ismi var. Yani başlangıcı olmayan, e Allah kendisiyle ilgili kendisini tanıtırken demiş ki el-evvel, ben el-evvel olalım yani başlangıcı olmayanım. E şimdi ben el-evvel diyebilir miyim? El-ilk, ilk ismini koyabilir miyim arkadaşlar? İlk ne demek? Evvel demek ya da ben birinci ismini koyabilir miyim Allah'a? Koyamam böyle bir e, hakkımız yok bizim, böyle bir haddimiz yok, böyle bir yetkimiz yok. O halde kadim sıfatını koyanlar böyle bir yetkiye sahip değildirler. Dolayısıyla Allah kendisiyle ilgili demiş ki el-evvel, hatta Kur'an-ı Kerim'de ayette geçiyor. Ve yatmadan önce yaptığımız duada diyoruz. Allah'ım ne inneke entel evvelu feleyse kableke şey. Ey Rabbim sen evvel olansın senden önce hiçbir şey yok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 Adam diyor ki hepimiz bunu yapıyoruz arkadaşlar bunu da terk edeceğiz. Selefi olan arkadaşlar bunu da terk edecekler. Selefi olan arkadaşlar Kur'an ve sünneti, e, sünnetin lafızlarını bile baş ve göz üstüne diyecekler. Niçin? Mesela adam diyor ki derken işte Hazreti Ömer geldi dedi ki ya Hazreti Ali işte sen Hazreti Ebu, Hazreti Hazreti Hazreti. Halbuki Allah diyor ki onlar kendilerinden öncekiler için derler ki ya Rabbi bizden önce gelip geçmiş kardeşlerimizi bağışla. Dolayısıyla bizden için istenen, ashabla ilgili istenen şey duadır. Bizden istenen duadır. Radiyallahu an. Adam bırakınız onu. Hazreti Resulullah diyor Aleyhissalatu vesselam devamını getirmiyor. Yani batılı getiriyor. Hani diyoruz ya her bid'at bir sünneti yok eder diye, öldürür diye. Aynen burada da geçerli bu. Hem kendisi ecir almaktan mahrum kalıyor, hem mükellef olduğu şeyi terk etmiş oluyor. Ne yapması gerekir orada? Gerçekten, yani Hazreti diyor Resulü ve Resulü Aleyhisselatü diyor e diyor, ya da Rabbimizle ilgili söylüyor, gerçekten bunlar doğru değildir. O Hazreti bizi esas menhecimizden uzaklaştırıyor. O halde diyecek ki, Amar radıyallahu anh. Umar, radiyallahu anh, Abu Bakr, radiyallahu anh, Ashab radiyallahu anhum, bunları di diyecek, bunlara dikkat edecek. Bu dilin yozlaşmasıdır. Bu bizim menhecimizi ifsad etmeye yönelik bir gayrettir. Bilinçli yapılan şeylerdir bunlar. Biz bundan Allah'a sığınırız. Adam Peygamber diyor. Siz bana söyler misiniz? Peygamber Farsça bir kelimedir. Evet. Peygamber diyor inanız ki artık o kadar oturmuş ki zorlanıyoruz. Mesela bir kelime geliyor diyor ki ne? Peygamberlerin hayatı öyle ki doğru kavram doğru kavram neredeyse belleklerimizden silinmiş diyoruz ki acaba ne dememiz gerekir? Halbuki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki ne? Kim bana salat ederse, kim bana salat selam ederse işte melekler onu bana ulaştırır veya insanların en cimrisi bunu yapmayadır, yapmayandır. Adam peygamber diyor. Nasıl Tanrı ismi, Allah isminin yerini aldıysa o halde peygamber ismi de aynı şekilde maalesef ne ve rasulün yerini aldı. Aişe Aişe sallatü vesselam. Dolayısıyla ben bunlara ben bunları reddediyorum. Ben bunları kabul etmiyorum. Kimden gelirse gelsin. Hatta yazılı olarak bile aleyhisselatü vesselame salatu selam getirmek üzerimizdeki haklardan birisidir. Bu konuda kendimizi düzgün terbiye etmemiz gerekir. Bu konuda yayın evlerine efendim şikayetlerimizi dile getirmek gerekir. Siz niçin tanrı kullanıyorsunuz demek gerekir. Niçin peygamber diyorsunuz? Niçin hazreti diyorsunuz? Niçin el-kıdem diyorsunuz? Allah azze ve celle kendisiyle ilgili nasıl isim ve sıfatlarına haber vermişse Biz bunları tevkifi kabul ediyoruz ve alıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la aynı şekilde böyle alıyoruz. Ve yine efendime söyleyeyim ashabıyla ilgili aynı biz selefin menhecini terk etmeyeceğiz diyoruz. Ve <gülüyor> alem. Arkadaşlar ben inşallah burada noktalıyorum. Allah razı olsun Musabi <gülüyor> devralsın Musabi'nin sesini duymayı özledik. Ee, yine bir şey olursa inşallah yani eksik kalan bir sorumuz varsa tamamlarız. Allah sizden razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve Ali Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.